Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm. Değerli dostlarım, kardeşlerim, abilerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslim'de geçen hadisi şerifte şöyle buyururlar. Allah'u azza ve Celle'yi anmak için bir arada oturdukları zaman Onları Allah'ın melekleri kuşatır. Allah'ı anmak için bir araya gelip oturdukları zaman onları Allah'ın melekleri kuşatır. Çünkü Allah'ın anıldığı ortamlar şerefli ortamlardır. Ve şüphesiz Allah'ın melekleri şerefli varlıklardır ve onlar ancak şerefli ortamlara iştirak ederler. ve gashiyethumur rahme ve o topluluğu Allah'ın rahmeti kuşatır. Allah'ın rahmeti sarar. Yani onlar bu oturumlarından dolayı Allahu Azza ve Celle'nin mağfiretine, affetmesine nail olurlar. Bizler günah ortamında yaşayan insanlarız. Ve şüphesiz günahların affolduğu ortamlara ihtiyacımız var. Ve rahme. Ve Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Belki zikredeceğimiz bugün konu olarak işleyeceğimiz Konuyu, meseleyi birçoğunuz bilmektesiniz. Belki onlarca defa işitmişsinizdir, bu konu hakkındaki rivayetleri, belki ezberlemişsinizdir. Ama biz diyoruz ki, önemli olan sizin bilginiz değil, önemli olan şu rahmet ortamının oluşmasıdır. Çünkü bizler affolunmaya, Allah tarafından affolunmaya muhtaçız dostlar. Ve böyle ortamlar bizlerin affolunmasına vesile olacak ise öyleyse yüz değil, bin değil, on bin sefer bu konuyu işlemiş dahi olsak bizler seve seve, zevkle, şevkle böyle ortamlara iştirak etmek zorundayız. Ve iştirak ederiz. Bunun için Allah'u Azze ve Celle hamdü seneler olsun. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِ ve onlara sekiyet iner. Allahu Azza ve Jalla onların kalplerine sekiyet indirir. Hiçbir yerde, hiçbir ortamda hissetmedikleri duygulara sarılırlar. Duygularla barışırlar. Ve bu duyguları ne çarşıda, ne pazarda, ne dükkanda, ne mağazada hiçbir yerde satın alamazlar. Parayla satın almaz alınamaz sükûnet. Ve nezelet aleyhimü's sakinet. Ve zekerahumullah fi men Ve Allah ise kendi indindekilerine onları ismen anar, zikreder. Allahu azza ve cel yedi kat zamanın üzerinde, arşının üzerine istiva etmiş olan Allahu azza ve cel kendini almak için bir araya gelenleri ismen anıyor bundan daha büyük bir şeref bundan daha büyük bir makam olabilir mi değerli dostlar e peki nasıl oturacağız nasıl bu meclislere Allah'u Azze ve Celle'nin anıldığı meclislerde hangi ruh haliyle bulunacağız hangi yapıyla bulunacağız İşte zikrettik sadece bu mecliste değil bu ruh halini diğer bütün ilim meclislerine taşımak zorundayız. Daha ne yapacağız? Samimi olacağız. Samimi olacağız. Samimi olduğumuz zaman Allahu Azza ve Celle bu ortamı bereketli kılacaktır. Bu ortamı bereketli kılacaktır. Ben samimi olursam Allah benim sözlerime adeta ruh giydirecektir. Sözüm bereketli olacaktır. <gülüyor> Sizler samimi bir şekilde burada bulunuyor iseniz Allah sizin anlayışınıza bereket indirecektir ve bereket ortamı olacaktır. Buradan herkes nasiplenip nasibini alıp ayrılacaktır. Bukhari'de geçen hadisi şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. Eza tebaya'a'l mutabay'ani fe in sadaqa ve beyena burika lehuma fi Birbirleriyle ticaret eden, dünyalık ticaret eden iki kişi ticaretlerinde samimi olurlar ise, sadık olurlar ise ve ticaret mallarını beyan ederler ise burika lehuma fi bey'ihim. Allah onların o ticaretlerini bereketli kılar. Hepimiz biliyoruz ki değerli dostlar, Allah indinde dünyanın ve dünyanın içindekilerinin hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Şayet Allah indinde, Allah indinde dünyanın ve içindekilerinin değeri olsaydı vallahi, thumma vallahi, thumma vallahi Allah Azze ve Celle kendisine gece gündüz isyan eden kafirlerden hiçbirine bir sivrisineğin kanadı kadar dahi ağırlayınca su vermezdi. Ama Rahman'ın indinde dünyanın değeri yok. Ana bu dünyalık ticarete samimiyet ithal olunduğu zaman Bereketli oluyor ise düşünün Allah'u Azze ve Celle'nin razı olduğu, övdüğü, tavsiye ettiği, davet ettiği şu ticaret ortamı, nasihatlaşma ortamına düşünün. Samimiyet girdiği zaman ortam nasıl bereketli kılınır. Öyleyse samimi olacağız dostlar. Ki Allah bu ortam, ortamımızı bereketli kılsın. Allah bizleri samimi kullarından eylesin. Amin. Değerli dostlar, Allah Azze ve Celle'nin bizlere lütfettiği nimetlerin adetleri bizler tarafından sayılamayacak kadar çoktur. Ve in te'uddu nimetallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız hepiniz düşünün Allah'ın size vermiş olduğu, bağışlamış olduğu lütuflarını bir düşünün. Ve şimdi size bu ayeti okuyorum. Hür dükkat olun. Ve in te'uddu ni'metallah la tersuha. Allah'ın nimetlerini saymış olmaya kalksanız kesinlikle asla yasağamazsınız. Rahmanın nimetleri çoktur ve bizlere lütufta bulunmuştur. Ve bu nimetlerin başı iman nimetidir. Bunun için Allahu azze ve celle hamd ederiz. Şüphesiz ki değerli dostlar Allah'ın insanoğluna lütfetmiş olduğu nimetlerin en büyüklerinden biri şu kemiksiz et parçası olan dildir. Dil, değerli dostlarım, dil yemek ve içmek gibi nimetleri algılamada bir alet olduğu gibi Gönül yapmada ve gönül kırmada da bir o kadar maharetlidir. Şu dil yüzünden nice sulhlar, barışlar, ikame edildiği gibi şu dil yüzünden nice zulümler vuku bulur ve nice topluluklar helaka uğrar bu dil böyledir ve değerli dostlarım ve bu dilin alanına şöyle bir göz attığımız zaman sahili belli olmayan bir denize benzer ne ucu bellidir ne sonu bellidir sonu ahirete kadar devam eder buradan bir şey çıkar ahirette karşına çıkar şu dil ve dostlar bu dil insan oğlunun ahiretini doğrudan doğruya etkilediğinden dolayıdır ki Allahu Azza ve Celle kitabında bizlere bu dilden söz etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çoğu kez bu dilden söz etmiştir. İlim ehli bu dilin şu organın maharetine binaen eserler yazmışlardır. Bizler Allah izin verirse değerli dostlar <gülüyor> dil hakkındaki varit olan naslardan bazılarını zikredeceğiz. Kısaca konumuza inşallah geçmeden. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Buhari'de geçen hadis-i şerifte şöyle buyururlar. Men yadmani ma beyne lihiyhi ve ma beyne rijlihi adman lahu'l cennet. Kim bana iki çenesi ile iki bacağının arasındakinin garantisini verirse ben de ona cenneti garanti ederim. Bakın bir parçası kemiksiz. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam İmam Ahmed'in ve Tirmizi'nin naklettiği hadis-i şerifte şöyle buyururlar. İza asba ibnu adam فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكْفُرُ الْلِسَانِ فَتَقُولُ اِتَّقِ اللّٰهَ ف۪يْنَا اِتَّقِ اللّٰهَ ف۪يْنَا فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ وَاِنِ اسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا وَاِنِ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا Ademoğlu erdi mi bütün azaları bütün azaları Dile adeta sitemedip bizim hakkımızda Allah'tan kork. Her sabah bu kuraldır. Bizim hakkımızda Allah'tan kork zira biz sana tabiiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz. Sen sapıtırsan biz de sapatırız derler. İlim ehli buradaki istikamet bulma ve sapıtma hakkında derler ki dil doğruyu söylerse o Allah'ın tevfikini ve başarısını celbeder eder. Ve amellerden ancak saliha ameller sudur eder. Dilden bozuk sözler, yanlış sözler, Rahman'ın rızasına ters düşen sözler sudur ederse bu da Allah'ın huzurlanını kişini nefsiyle baş başa bırakmasını celbeder. Allah da bir kulu nefsiyle baş başa bıraktığı zaman ne olur değerli dostlar? İnennefs le amaret bis Şüphesiz ki nefis kötülüğü emredicidir. O kul ne kadar da istese ne kadar da haramdan uzak kalma niyetinde olsa, nefsiyle Allah onu baş başa bıraktığı için o günahı işlemek zorundadır. Başka alternatifi yoktur. Nefsiyle baş başa kalmıştır. Pişman ola ola, pişman ola ola günah işler. Yüzü kızarır ama günah işler. İşte bizlerin bile bile işlediğimiz o günahlarımız var ya değerli dostlar. Allah'ın bizleri nefsimizle baş başa bıraktığı hallerdir, anlardır. Bilin ki ne zamanki Rahman'ı razı edecek ameller işliyorsunuz. Bu da Allah'ın sizleri başarılı kıldığından dolayıdır. Değerli dostlar, Allah bizleri nefsimizle baş başa bırakmasın. Amin. Allah Resulü bakın hadis-i şerifte şöyle buyururlar, değerli dostlar. Ya hayyu ya kayyum. Allah Resulü'nün duası bu. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike esteghisu eslihni şe'ni kulle ve la tekilni ila nefsi tarfata Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike esteghisu senin rahmetinle Senden yardım isterim. Eslihli şetni kulla. Bütün işlerimi isthat. Walla tekilni ila nefsı tarafıta Ve beni nefsimle göz açıp kapayıncaya dek dahi baş başa bırakma. Çünkü Allah'ın Resulü şunu çok iyi biliyordu. Eğer Rahman onu kendi nefsiyle bir an dahi baş başa bıraksa muhakkak ki istemese de kendisinden isyan sudur edecek. Masiyet sudur edecek. Öyleyse değerli dostlar. Allahu Azza ve Cel bizleri muvaffak kılsın sayılır. Bizleri nefsimizle bir an dahi baş başa bırakmasın. İşte. Dil doğru olduğu zaman Allah'ın kulunu muvaffak kılmasını sağlar. Dil bozulduğu zaman. Allah o kişiyi nefsiyle baş başa bırakır. Alternatife yoktur. İsyan edecektir. <gülüyor> Değerli dostlar şüphesiz ki dilin afetleri çoktur. Bu sohbetimizde dilin çokça ve kolayca vuku bulan afetlerinden sadece bir tanesini zikredeceğiz. O da dostlar fertleri ve toplumu ifsat eden ahlaki bir hastalıktır. Gıybet hastalığı. Dünkü konumuzda bir bağlantısı var. Dün neyi işlemiştik? Haseti. Haseti. Haseti. Bakın Şeyhülislam bin Mütemiyye mecmul fetavasında ne diyor? Diyor ki, وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْمِلُهُ الْحَسَدُ عَلَى gıybe, فَيَجْمَعُ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَبِيْحَيْنِ Diyor ki onlardan kimini onlardan kimini haset diyor gıybete sevk ediyor. Onlardan kimini haset gıybete sevk ediyor. Ve böylece iki çirkin işi birleştirmiş oluyor. Gıybet ve haset. Gıybet ve haset. Evet dostlar. Çalışmak bizden, başarı kimden? Ya Rabbi bizlere başarı. Bizleri nefsimizle bir andahi baş başa bırakma. Allah sizlerden razı olsun, buraya kadar geldiniz. Allah sizleri, sizlerin sevdiklerini, iki gözünüzün gördüğü, gördüklerini, kalbinizin de meylettiği ve meyletmediği bütün insanları cennetiyle mükafatlandırsa. Evet. Gıbet. Bugün işleyeceğimiz konu gıbet. Önce şöyle e, gençler. Gençler. Ayağa bir kalkın. <gülüyor> şöyle bir kalkın. Gençler bir kalksın şöyle ha. Şöyle uyumayalım ha. He. Evet. Allah razı olsun. Şimdi oturun. Ayağı. Allah razı olsun. Hah. Evet değerli dostlar. tabi hakkınızı helal edin. Bazen böyle kaldırıyorum. Şimdi burada burada oturduğum zaman bazı gözlerin yavaş yavaş kaydığını görebiliyorum. O yüzden bunu engellemek için bir performans. Şeyin evet Allah razı olsun. Evet. Değerli dostlar, gıybet. Öncelığı ancak gıybetin lugavi manasını bir görelim. Yani sözlüğü açtığımızda karşımıza hangi mana çıkıyor? Değerli dostlar, lisan Arab'da gıybetin lugavi manası, sözlük manası şöyle tarif edilir. Ve huve kullu mâ gâbe'ank. Ve kullu Ne demek bu dostlar? Bu Gıybet. Arapça bir kelime olan gayb'den gelir. Gıybet, Arapça bir kelime olan gayb'den gelir. Şimdi gaybetin kökü biz diyoruz ki gayb, oradan geliyor. Gayb nedir? Ve huve kullu ank. sana gizli olan her şey, sana gizli olan her şey gayb'dir. Gıybetin kökü de budur, birazdan anlayacağız. Peki bunun istilahi manası nedir? Yani bizler bir lugavi manayı görüyoruz bir de istilahi. İstilahi manayı kim tarif edecek bana gençler? Gençler sadece. Bilenler değil bilmeyenler. Şey, Gözü mi? görmediği şeyi söylemek. Efendim? Gözü görmediği şeyi söylemek. En genç Ahmet amca Anlermiş demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Kişinin hoşlanmayacağı şeyi. Yani Hoşlansa da hoşlanmasa da. İstilahi. Ha ben yanlış söyledim. Hakkınızı helal edin. İstilah ne? Yani bir şeyin lugavi manası var ve bir de şeyin istilahi manası var. Lugavi manası sözlük manası. Peki istilahi mana ne manaya geliyor? Dindeki, İst ha, dindeki manası. Allah razı olsun. Evet. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve Allah azze ve cel gıybetten söz ederken neyi kastetmişler? Bizim için dindeki manası. Evet. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslüm'de geçen hadis-i şeriften ashabına şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةِ Gıbetin ne manaya geldiğini biliyor musunuz? Onlar da derler ki الله وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ Allah ve Resulü daha iyi bilirler. En iyi bilirler. Allah Resulü de şöyle cevap verir. اِذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَحَ Kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle Almandır. Kardeşini hoşlanmadığı bir, şeyle almandır. Şimdi dostlar biz neyi gördük? Lugat manası neydi? Gayıptan geliyor. O da neydi? Sana gizli olan her şey. Gizli olan. İstilahi manası neydi? Kardeşini hoşlanmadığı bir şekilde alman. Şimdi bunların arasındaki bağı bir kuralım. Sözlük manasıyla dindeki mananın arasındaki bağı bir kuralım. Değerli dostlar, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kardeşini ...hoşlanmadığı bir şeyle zikretmen diyor. Gıybeti tarif ediyor. Lakin bu tarifte kardeşinin yüzüne karşı mı veya kardeşinin gıyabında mı hoşlanmadığı bir şeyle zikretmen diye geçmiyor. Hadiste böyle geçmiyor. Hadiste kardeşini hoşlanmadığı şekilde zikretmen diyor. Bir şeyle zikretmen. Şimdi... Bizler bunun hakikatını öğrenebilmek için ne yapıyoruz? Kelimenin aslına astına dönüyoruz. Orada da ne diyor? Gayipten. demek ki. Heh, yaşa. Demek ki kardeşini gıyabında hoşlanmadığı bir şeyle zikretmekmiş gıybeti. İmam Nebevî ise, İmam Nebevî ise buna değinerek gıybeti şöyle tarif ediyor. Diyor ki al-gıybetu zikrul insan bima yekrah gıybet diyor insanı gıybetinde yani غıyabında o yok iken sevmediği hoşlanmadığı bir şekilde anmaktır diyor şimdi gıybetin ne geldiğini anladık evet şimdi gelelim gıybetin bir alanına bakalım dostlar burası önemli Gıybetin alanına bakalım. Nebi aleyhissalatü vesselam gıybeti ne dedik? Bir insanı hoşlanmadığı ve kendisini üzen bir şeyle zikretmek olarak tarif etmişti. Şimdi ne, nasıl geçiyor Bir daşerifte? Hoşlanmadığı bir şekilde. Şimdi kardeşinin gıyabında, gıyabında o yok iken hoş bir şeyle andığınız zaman rahatsız olur mu? Olmaz. Kötü bir şeyle andığınız zaman ondaki var olan kötü bir şeyle hoşlanır mı? Hoşlanma. Şimdi bima yakra hoşlanmadığı bir şey. Şimdi bunun altını çizin, bunu açıklayacağız. Bakın, İmam Nevevi rahim el Azkar adlı eserinden bizlere gıybetin alanını açıyor ve diyor ki, kişiyi hoşlanmadığı bir şekilde zikretmek giyabında, ister bedeninde, dininde, dünyasında yaratılışında huyunda malında babasında evladında eşinde hizmetçisinde elbisesinde hareketinde konuşmasında veya sevinç ifadesinde kaşlarını çatmasında hiddetli bakmasında veya bundan gayrısında olsun hepsi aynıdır diyor İster bunu sözle veya işaretle veya şifreyle yapsın. Hepsi aynıdır Bir Hepsi gıybete girer. Şimdi bir daha dönüyoruz. Şimdi biraz örnek verelim. Kişiyi hoşlanmadığı bir şekilde diyor zikretmek ister bedeninde. Kardeş baya kilolu. Baya şişko bir şey. Şimdi kardeşim bundan hoşlanmayabilir. Hoşlanır mı? Kilalı olan biri hoşlanmaz bu. Arkasında belki yüzüne söylesen latife olarak algılar. Lakin arkasında konuştuğun zaman şuna gitmeyebilir. <gülüyor> Ve adamın dişleri yok. Ha? Evet. İster bedeninde ister dininde. Ya bu kardeş namazı bayağı hızlı kılıyor. Gıybettir. Çünkü ondan hoşlanmayacak. Ey Allah'ın kulu sen eğer kardeşinin namazı hızlı kılmasından rahatsız isen kardeşini uslubunca nasihat et. Kardeşini uslubunca nasihat et. O da insanlar arasında değil. Ne diyordu İmam Şafii kardeşler? İnsanlar arasında diyordu bana nasihatla gelme. فَإِنَّ النُصْحَ بَيْنَ النَّاسِ نَوْعُنْ مِنَ التَّوْبِيخِ لَا أَضَّى إِسْتِمَاعًا İnsanlar arasında diyor bana. Tabi bu şiir divanında geçiyor. Ben başka geçiyorum. Diyor ki insanlar arasında bana nasihatla gelme. Çünkü diyor insanlar arasında bana nasihatla gelmen diyor. Batırmanın diyor bir çeşididir diyor. La erduha istima'a. Onu dinlemeye razı gelmem diyor. Bunu İmam-ı Şafii söylüyor ya. Koskoca abi. i̇mam Şafii söylüyor. Varsa bir... Bir rahatsızlık duyuyorsan bunu arkasından zikretme. Git kendisine. Kimsenin görmediği kimsenin görmediği bir alanda yap bu nasihatı. İnsan arasında yapma. Veya şu söz işte. Ya namazı hızlı kılıyor. Acaba huşu nasıl alıyor? Çok merak ediyorum. Gıybettir bu. <gülüyor> Dünyasında kardeş çok uyuyor. Çok yiyor veya çok işiyor. Çok e, içiyor. Veya çok konuşuyor. Ağzı çok, e, baya arkadaşımız çok biraz gevese. Gıybettir bu. Yaratılışında veya huyunda. Kardeş baya cimri. Baya gururlu. Hepsi kıybettir. Eğer kardeşin cimriyse, gururluysa, nasihat et ona. Arkadaşların arasında o yok iken, onun cimriliğinden veya gururlu oluşundan zikrettiği zaman bu gıybettir. Ve öfkeli. Baya asabi birisi kardeşimiz. Gıybettir bu. Malında, babasında, evladında, eşinde, genelde bu yengelerde olur. Arkadaşlarına misafirliğe giderler, bakarlar ki halının rengiyle efendime söyleyeyim Perde perdelerin mi? rengi uymamış. Ya derler evi de güzelmiş ama uyduramamış. Gıybettir bu. Gıybettir bu. Çünkü o ev sahibi hanımefendi bunu duysa üzülecek değil mi? İşte bu gıybettir. <gülüyor> Evladında, eşinde, hizmetçisinde, elbisesinde, hareketinde, konuşmasında veya sevinç ifadesinde bazen arkadaşlar arası toplandığımız zaman çok oluyor. Seviniyor. Sevindiği zaman arkadaşını değişik biliyor. Onu taklit etmek. Gıybettir bu. Veya kaşlarını çatmasında, hiddetli bakmasında. Böyle yapıyor. Bu gıybettir. Veya diyor bunun bundan gayrısında olsun. Hepsi aynıdır. İster bunu sözle yap, ister diyor bunu şifreyle yap. Hepsi gıybettir diyor İmam Nebavid. Bakın daha sonra İmam rahim rahimahullah gıybetten sayılan başka gıybet türlerinde zikrediyor ve şöyle diyor. Bunlardan biri de biri zikredildiğindeki Allah bizleri affetsin. Allah bizleri affetsin. Allah bizlere selamet versin gibi sözlerdir. Bunların hepsi gıybettendir diyor. Kardeşini size geliyor. Diğer kardeşiniz hakkında soruyor. Nasıl o kardeş diyor. Allah bizlere affetsin. Allah bizlere selamet versin. Bu gibettir. Çünkü Allah senin kalbindekini biliyor. Sen ancak o sözlerini için söyledin. Ancak bu ancak kardeşinin kadrini düşürmek için söyledin. Bu gibettir. İnne <gülüyor> Allah la yanzuru ila atsamikum ve la ila suvarikum ve lakin yanzuru Allah sizlerin suretlerinize bakmaz, dış görünüşlerinize bakmaz. Lakin sizlerin kalplerinize bakar. Sen Allah bizleri affetsin. Allah bizlere selamet versin derken kalbinde neler geçiyordu? Rabb'in onu biliyor. Gıbettir. Şekul İslam İbn Teymiyye İbn Teymiyye da şöyle der. Ve bazıları gıybeti taaccup yani şaşkınlık şeklinde çıkarırlar, izhar ederler ve şöyle derler. Felana çok hayret ettim. Nasıl şöyle şöyle yapmadı? Ah Allah Allah Allah. Gıybettir. Ve bazıları niyetini üzüntülü bir şekilde çıkarır ve şöyle der. Falan miskin, falan zavallı, çok da kilolu ya. Çok uyuyor ya. Çok yiyor, acıyorum. Gıybettir. Çünkü kardeşin hoşlanmayacak bunlar. Bu gıybettir. Evet. Değerli dostlar, gıybetin alanı çok geniş. Gıybetin alanı dostlar çok çok geniş. Gıybetin çeşitlerine gelelim dostlar. Hasan el Basri rahimahullah şöyle der. Gıybet üç çeşittir der. Ve hepsi de Allah'ın kitabında geçer. Birincisi gıybet. ikincisi ifk. Üçüncüsü ise buhtan. Hepsi de der Allah'ın kitabında geçer. Şimdi dostlar bunun üçü Kur'an'da geçiyor. Bu gıybet türünün üçü Allah'ın kitabında zikredilmiş. <gülüyor> Sayın bakayım birincisi gıybet. ikincisi ilk üçüncüsü. Şimdi değerli dostlarım bunların üçünün ortak noktası olmasın orta, ortak noktaları olmalarına rağmen manı olarak birbirlerinden farklıdırlar. Ortak noktaları nedir dostlar? Bu üç türünün kişinin gıyabında vuku bulmasıdır. Gıybet kişinin gıyabında vuku bulur. İft kişinin غıyabında vuku bulur. Buhtan da kişinin غıyabında vuku bulunur. Yalnız burada denir ki dostlar buhtan yani iftira da bir ayrıcalık vardır. O kişinin yüzüne karşı da olabilir. Ama bizler asla döndüğümüz zaman üçünün ortak noktası da yani gıybet, ift ve buhtan hepsi kardeşinin غıyabında gerçekleşmiş olmasıdır. Şimdi bunların aralarındaki farka gelelim. Gıybet dostlar neydi? Gıybet. Kardeşini gıyabında hoşlanmadığı bir şekilde bir şeyle anmandır. Ve alanını zikrettik bayağı geliş. Buhtan nedir dostlar? Buhtan kardeşini gıyabında ve parantez içi veya yüzüne karşı onda olmayan bir şeyle anmandır. Yani Türkçe biz buna ne diyoruz? İftira diyoruz. İftira. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu Müslüm'de geçen az önceki zikrettiğimiz ilk kısmını zikrettik bu hadisin. Bu hadiste Allah Resulü bizlere bu ikisini zikrediyor. Gıybet ile buhtanı bizlere tarif ediyor. Ne diyordu? Kardeşini işte gıybet kardeşini hoşlanmadığı şeyle anmandır. Bu sefer deniyor ki ile اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ ف۪ي اَخ۪ي مَا اَكُولُ ne dersin? Eğer benim söylediğim kardeşimde var ise bu da gıybet olur mu? Allah Resulü de der ki: "Kale in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu." Eğer kardeşinde o zikrettiğin haslet var ise onu gıybet etmişsindir. Ve in lam yakun fihi ma taqul eğer o zikrettiğin o hasletler kardeşinde yoksa fakat behatta ona iftira atmış olursun. Evet. if nedir dostlar? Ayşe anamızın o, o biliyorsunuz değil mi? O nedir? Kardeşini sana ulaşan veya haber verilen bir şeyle almandır. Yani tabiri caizse iftirayı başkasına aktarmandır. İftirayı, yalanı başkasına aktarma. Falan böyle böyle dedi ha. Ondan ben duydum. Ben onun yalancısıyım. Diyoruz değil mi? Evet. İşte bunun adı ifptir. Şimdi bizim incelediğimiz gıybet turu hangisiydi? Kardeşini hoşlanmadığı bir şekilde gıyabında amman. Evet. Şimdi gelelim dostlarım gıybetin hükmüne. Gıybetin hükmüne. Allahü Azze dostlar Kitabında şöyle buyurmaktadır. Bazı naslar eşliğinde inşallah hükmünü açıklayalım. Ya eyu helledine ama nuj tenibu kâfiyren min alzni inna bazı zni ızıl. Ve la tejesu. Ve la yaktb bazıkum bazı. Ayuhibu ahdum an yakul lehma rahim. Biri diyor ki Allah Azze ve Celle... ...ey iman edenler... ...zannın bir çoğundan kaçının... ...çünkü zannın bir çoğu nedir? Yalandır. Evet... ...günahtır, yalandır... ...günahtır... ...ve <gülüyor> tecessesu... ...casusluk etmeyin... ...birbirinizi tecessüs etmeyin... ...ve lâ yegtab ba'da... ...ve birbirinizi de... ...birbirinizin ayıplarını da araştırmayın... ...veya şöyle diyelim... ...ve lâ yegtab... ...gıybetten geliyor... Birbirinizin gıybetini yapmayın. Bunun akabinde bakın Rahman ne diyor? E bu ahadukum an ya'kula lahma ahihi meytan Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz o halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah vardır rahîmdir. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiğiniz ayetini Şeyh El-Useymin Rahimallah'ın hocası İmam-ı Sa'di tefsirinde şöyle tefsir eder. <gülüyor> Nefislere çok çirkin gelen onun ölü etini yemeyi onu gıybet etmeye benzetmiştir. Yani meyte yemeyi gıybete benzetmiştir. Gıybeti meyte yemeye, ölü eti yemeye benzetmiştir. Onun etini yemekten özellikle de ruhu gitmiş ölü ise hoşlanmadığınız gibi onun gıybetini yapmaktan ve canlı iken etini yemekten de diyor hoşlanmayın. O halde Allah'tan korkun, şüphesiz Allah vardır, rahimdir, Allah vardır. Çünkü kulunun tövbe etmesine izin veren, onu bunda muvaffak kılan, sonra onun tövbesini kabul ederek affedendir. Onlara faydalı olana davet edip, tövbelerini kabul ettiğinden dolayı da kullarına rahimdir. Bu ayette, Bizim için önemli olan kısmı burası. Bu ayette gıybetten şiddetli bir şekilde sakındırma ve Allah'ın gıybeti büyük günahlardan olan ölü eti yemeye benzettiği için gıybetin büyük günahlardan olduğuna delil vardır diyor. Alanı bir göz önüne getirin, göz önüne getirin dostlar. Gıybetin alanını göz önüne getirin. Sözlü olsun veya işaretli olsun. Kardeşinin bedeninde, dininde, dünyasında, ahlakında, huyunda hoşlanmadığı bir şekilde onu gıyabında anma. Hepsi büyük günahtır dostlar. Zina büyük günahtır, gıybet de dostlar. İçki büyük günahtır, gıybet de dostlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ise dostlar... Bukhari ve Müslim'de geçen hadisi şerifte şöyle buyurmuşlardır. Fa inna dima akum ve amwalakum ve agradakum alaykom haram k hurme yomikum haza fi şehrikum fi sizin kanlarınız mallarınız ve ırzlarınız şu ayınızda şu beldenizde şu gününüzün hürmeti gibi birbirinize haramdır. İbnül Munzir rahimehullah şöyle der. Nebi Aleyhissalatu vesselam gıybeti ümmetine bununla bu tavsiyeyle veda ederek haram kılmıştır diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam neyle veda ediyor? Gıybeti anarak. Onun haram kılınması diyor İbnül Munzir rahimehullah onun haram kılınması kanların ve malların haram kılınmasına ilave edilmiştir. Daha sonra bunun haramlığı <gülüyor> haram beldenin ve haram ayının hürmeti gibi haram kılınması ilanı ile tekeiden ziyadeleştirilmiştir dostlar. ولما رجم الصحابة معذًا رضي الله عنه Semiğe Nabi صلى الله عليه وسلم, ile, bu olanı, Allah'ın onu göreni, o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ashabına emrediyor ve maiz Rədi Allahu, onu Sahabedir. Allah kendisine razı olsun. Sahabe onu rejim ediyorlar. Daha sonra bu rejim buku bulduktan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kulağına iki kişinin konuşması o sözleri ulaşıyor. İşitiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Biri arkadaşına diyor ki. Şu Allah'ın kendi günahını örttüğünü, örttüğü adamı görmedin mi? Nefsi onu bu günahını ilan etmekten alıkoymadı. Yani Allah örtmüştü, o geldi dedi ki beni recim et. Ta ki köpek gibi recim edildi. Sahabeler söylüyor bunu aralarında. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Fesaren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ثم مر, بجي... مر بجيفة حمار فقال أين فلان ما فلان انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فقال يا نبي الله من يأكل هذا قال صلى الله عليه وسلم ما نلتماه من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه Resulullah aleyhissalatü vesselam o iki kişinin o, yürüyor ve daha sonra bir eşek leşine rastlıyor. Ve diyor ki nerede o iki kişi? Nerede o iki kişi? İnin diyor. Ve bu eşeğin leşinden yiyin diyor. Diyorlar ki ey Allah'ın nebisi bunu kim yer? Ve aleyhissalatü vesselam şu cevabı veriyor. Az önce diyor kardeşinizin diyor. Yaptığınız gıybeti yani ırzına, onun ırzı hakkında konuşmanız diyor, onu yemekten daha şiddetlidir diyor. Siz kardeşinizin gıybetini yaptınız. Kardeşiniz olumdu ve Rabbine kavuştu. Ama siz onun gıybetini yaptınız. Yiyin diyor. Eşek leşini yiyin diyor. Çünkü o gıybet yanında eşek yemek daha eftaldir. bu hadis Ebu Davud'da geçiyor. Ayşe anamız dostlar Safiye anamızı kıskanıyor. Ve Allah Resulüne diyor ki hasbuke min safiyyete enhe kasiyara. Safiyyenin diyor küçük boylu ufak tefek olması sana yeter diyor. Yani uf ufak tefek birisi diyor. Allah kendisinden razı olur radiyallahu anha. Ama kadın kıskanıyor. Safiye'nin diyor küçük boylu olması diyor sana yeter diyor anamız. Kıskanıyor. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bakın ne diyor. Laqad qulti kelimeten. لو مزجت بماء البحر لمزجته. az önce de öyle bir kelime söyledin ki. Ey Ayşe, öyle bir kelime söyledin ki diyor. Eğer o söylediğin kelime denize karışsaydı diyor. Muhakkak ki o denizi tamamen kirletirdi. Ağızdan çıkan bir kelime dostlar. Neymiş boyu ufak. Evet. Bunlar bazı hadis-i şerifler dostlar. Selefin de bazı sözlerine değinelim inelim inşallah. Sahabe Hamur İbnül Az. Arkadaşları ile yürürken kabarmış ölü bir katırın yanından geçiyorlar. Bu katırı gören Amr radıyallahu an şöyle der. Allah'a yemin olsun ki sizden biriniz ta ki karnı dolasıya kadar bundan yemesi bir Müslümanın etini yemesinden daha hayırlıdır. İmam Bukhari Edebül Müfrette bunu zikretmiştir. Hasan el Basri rahimahullahi ise dostlar şöyle derler. Vallahi lel gıybetu esra'u fi dinil muslimi minel ekeleti fi cesed ibni adem vallahi gıybet müslümanın dinini bozma hususunda vücudun yeyip vücudu yeyip bitiren hastalığın vücutta yaptığı tahribattan daha suratlıdır evet dostlar bunlar gıybetin haram oluşuna delalet eden bazı naslar idi şimdi tam hükmü açıklamadan dostlar Gıybetin cezasını bir görelim. Değerli dostlar, gıybetin cezası sadece ahirete munhasır değildir. Gıybetin cezası üç boyutludur. Dünyada, kabir hayatında ve da ahirette. Gıybet böyle azim bir günahtır dostlar. <gülüyor> Bakın, dünyadaki rezalete bakalım. Gıybet neyi celbediyor? Herkesin duyacağı bir şekilde evlerinde oturan kadınların bile duyacağı şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle diyor. Ey diliyle iman edip kalbiyle iman etmeyen topluluk Müslümanların gıybetini yapmayın onların kusurlarını araştırmayın. Kim Müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa Allah da onun kusurunu araştırır. Allah kimin kusurunu araştırırsa onu evinin ortasında da rezil rüsva eder. Abu Davud'a geçiyor dostlar. Dünyada rezalet vardır dostlar. Dünyada rezalet vardır. Gıybet eden bilsin ki onun için dünyada rezalet vardır. Kabirde Bakın dostlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İbn-i Macede bu İbn-i Macede geçen hadis-i şerifte Şeyh el bu hadis hakkında Hasan diyor. Şöyle geçiyor. Ben hemen mali geçiyorum. Çünkü zikrede malilerini geçiyorum. Çok hadisler var. Metinleri de takılırsak çok vaktimizi alacak. Dileğe